Hikayenin Kadın Hali Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül, Çiğden, Özlem ve Aslı.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 Kum gibi, kum gibi ezip geçin. Acınmasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekin. Bırak da dolana ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme.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 Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekit gitme. Bıraktım sarı bayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi esirgeci. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün.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 merkezine gelmek istediler. Başbakan geldiği ilk gün, ancak konteynırlardan çıkışına dahi izin vermedi. Böyle bir ortam içerisinde siyasilerin bu depremin ilk gününden itibaren çok iyi bir koordinasyonla afeti önlediklerini, afetin olumsuz sonuçlarını önlediklerini söylediler.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 Dolayısıyla şimdi kamuoyunda yansıtılan e, e, algı şu aslında. Yani sanki bu konuttan e, tamamı e, depremzedelere ücretsiz dağıtılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle değil. Bir kere bu e, konuttan gerçekten e, yani bu da yaşayan e, insanların e, taleplerine cevap verebilecek nitelikte olmadığı e, açık.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 İşin başında şunu değerlendirmek gerekiyor. Yani bu konudan gerçekten kent yaşamıyla, kentin dokusuyla hiçbir ilişkisi bulunmamakta. Hmm. Belki bu deprem yoksulluğu biraz daha görünür kıldı. Van ciddi görüşlerin olduğu bir kent Bitlis'ten.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 Yani kaldığı bu 2-3 gün içerisinde de çok ciddi bir şekilde hani olağanüstü bir durum burada yaşanmış gibi. Tabii ki yani biz hani baro olarak bir başbakan verdiği bir yeme davetliydik biz. Bu konuyu da aslında görüşmek isterdik yani eğer fırsat zemini sağlanmış olsaydı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 insanların tutuksuz yargılanması, tutuklan hiç e, gerçekleşmeye e, gerçekleşmeyeceği bir ülke. Ancak e, hani bu kadar e, cezaevde Türkiye'nin bir gerçeği ise e, aslında anti e, ülkelerin gerçeğidir cezaevleri. Yani bir an önce bu cezaevinin de bir an önce e, tamamlanıp insanların e, Doğu Karadeniz'e e, tutuklu yeretine gidilmesini artık. Ee, önüne geçmek bir an önce e, masraf ödemeyecekleri gidip orada olan şartlarda görüşmenin gerçekleşmeyeceği bir durumun da yaratılması ee, yargı üzerinde de e, şu, bu etkisi var diğer taraftan e, unutmadan e, ifade edeyim evet bu depremde bu deprem e, bir doğa olaydı bu depremin e, felakete e, dönüşmemesi gerekiyor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 bir ülkede bu kadar e, basit bir şekilde e, adaletsiz bir biçimde e, sorgulanmadan e, e, insan yaşamı bu kadar rahat gerçekten ihlal edilmemesi gerekiyor. Yaşam hakkından bahseder, e, uluslararası e, sözleşmelerden, anayasadan bahseder. Ama e, depremle ilgili yargı süreci e, Türkiye'de çok ciddi bir şekilde...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 İnşaatlar inşaatlar ne durumda? Tokilerde neler oldu? Böyle bir izlemeler ne durumda? Evet, denetlemeler ne bitti durumda? Mi? Tamam. Şimdi bu önce bir genel olarak bir isterseniz özet e, geçeyim Çok Bana şey En son sizle konuştuğumuzda deprem tanıyorum yeni Ocak ayı falan Tabii deprem. tabii 2-3 ay olmuştu Aha. daha. Evet, 2-3 ay olmuştu. Biz de e, mimar Odası yönetimine yeni gelmiştik. Başkanlığa yeni gelmiştik o zaman. O günden bugüne de ben kısaca da bir özet yapmak istiyeyim. Şimdi şöyle tabii ki biliyorsunuz yani yıkılan binalarımız var binalardan sonra e, bundan yerine yenilerinin yapılması gerekiyordu. Ağır asarlı olanların bazılarında deprem esnasında yıkılanların çoğu aslında deprem esnasında yıkılmadı. O yıkılma kararı alındı ve onları yıktık. Ondan yerine yenilerinin yapılması gerekiyordu. E, şehir e, biliyorsunuz insanlar şehirden göç etmişti e, belli bir süreliğine Onların bir kısmı geri döndü.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 3000 konut, 2000 konut artık o tespit edilir e, acil olarak yapılması gereken onu devlet tarafından yapılıp diğerlerinin de yine devlet tarafından gelen imtiyazlı parayla deprem için bana aktarılan ki imtiyazlı paranın kullanılarak Van halkının e, üretim sürecine katılarak yani bu konut üretim sürecine katılarak birkaç taşla iki kuş bulacağını düşünüyoruz. Üretim sürecine katılarak hem e, konutları yapılan, yeniden şehri imal ederken hem vatandaşa iş verilecek, malzeme tedariklerine malzemeleri alınacak ve işçide, işçide van'dan çalıştırılacak. Böylece hem deprem yaşamış bir şehirdeki depresyondaki insanların, halkın bir işi olacak, uğraşıyor olacak hem işleri olacak, hem para kazanacaklar hem de konutları olacak diye düşünüyorduk. Bunun böyle yapılması için de defalarca da sözlü uyarılarda bulunduk yetkililere. Ama bunu böyle yapmadılar. Şehrin dışından direkt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 Basit özetliyorum. Ee, mücadele etme bir şey sormak isterseniz e, müdahale edebiliriz. Gireriz ara merak etmeyin. Evet. Ha yani şimdi mesela şehirin çöplerinde oluşan bu barınma yerleri e,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 Bu durumda e, ekonomisi çökmüş, halkı mutsuzluk içerisinde bir şeyden bahsediyoruz. Nedir onun Bir halktan bahsediyoruz. Ama tabii ki biz sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak mutlaka yine kendimize kendimize yetecek işleri yapıyoruz. Yine kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz ama bunun böyle olmaması gerektiğini inanıyoruz. Bu bizi e, bu şekilde olması çok üzüyor. E, bunun için ne yapılabilir? O, e,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 Tabii tabii tabii hatırlarsınız ben size bahsetmiştim. Evet, evet. AFAD yetkilileri, afet Afad yetkililerinden, afatta çalışan sanıyorum yani yanlış rakamlar yanlış olabilir. Üzerinden çok fazla 10 kişi kurtardılar. Onun akıbeti ne oldu bilemedik. Bilgisayar üzerinde, bilgisayar üzerinde şey vardı. Nedir onun adı? İşte hafif asallığı, orta asalı, orta asalı, hafif asallığa çevirmek, ağır asalı hafif asallığa çevirmek gibi şeylerle yağlandı insanlar. Yani bunları göz göz altına falan aldılar. Onların sonucunu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 sistem evet. olarak bir şey çözülmüş değil. Asıl sorun orada. Yoksa bizim amacımız e, bacıyı dövmek değil de, üzüm yemek. Sistem olarak çözülen bir şey yok bu olayda. Bir sistem çözlemedi. Yani depremden sonra nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bir sistem çözlemedi. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani işte e, göz boyamak adına bir sistem kurulmuş gibi işte tokiler yapıldı, insanlar oraya gönderildi. Onun da sosyolojik boyutta ne kadar etkili olduğunu da başka birim lütfen arayın. Onunla da ilgili bir röportaj da sevinirim. Onu da anlatmak isterim.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 Yapıları sadece şey nedir ondan laboratuvar sonuçları da bir test istediler. Şimdi mesela gözden kaçmış yapılar varsa ve herhangi bir depremde yine bu şey olabilir yani çok kötü sonuçlara rastlayabilir. Ki biz deprem Ki, sonrası e, konuştuğumuzda, şunu konuştuğumuzda hatırlıyorum. Ağır hasardan orta hasara orta hasardan az hasara az insanlar sayı. çekti raporlarını diye.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 Thank you.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 İşte hatta şey söyledi biraz önce kadınlardan biri yani bir hamile zaten iki aylık hamile ee, şey işte hani ellerimiz çatlak yani temizlik yapamıyoruz elektrik yok korkunç derecede üşüyoruz akşamları çok soğuk oluyor çocuklarımızda işte hastalandı bitlendi ee, çok çaresiz kalıyoruz Su ısıtmaktan böyle ateş yakmaktan.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 Çocukların durumuyla ilgili bir şey üretilebilir. Biz banda işte bu akşam 5'te sivil toplum örgütleriyle yine bir toplantımız olacak. Tamam onu soracaktım. Siz bir araya gelmeye <gülüyor> devam ediyor musunuz? Geliyoruz. Diye. İşte biz şimdi artık mahallekten umudumuzu kestik şu durumda. Belediyelerle artık bunu çözülmek için bir şey yapmayı düşünüyoruz şu durumda. Yani bazı bir takım önerilerimiz var işte belediyeye. Onlarla ilgili çalışacağız. Yani artık diğer pansuman niteliğindeki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 Öyle. Ee, köylerde durum ne? Yani kent e, böyle bir ama köyler hiç duymadığımız yerler. Doğru. Oralarda ya köylerde durum ne? De, yani bu depremden sonraki yaşanan şeyde evler falanın hani, toki gitti orada <gülüyor> orada yaptın herkese şey yaptı falan ama hani bazı sorunlu vakalar duydum ama yine de kentte hani konteyner kenttekilerle kıyaslayınca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 Çünkü hani gitmiyorlar köylere veya 2 3 ayda bir gidiyorlar. İlaç götürmüyorlar e, şeyler. A, aile hekimleri. Hani استان adından azından köyde e, bir doktor vardı yani. Onu da aldık aldı bu sistemli Şimdi çok acil hastalarda çok sorun yaşıyorlar ve hatta kadınlar bu hastalıklarını erteliyorlar. Sürekli küçük köyden şehre gelmek zorunda birkaç kere tahlil yapılıyor biliyorsunuz. Tahlil etin geliyor, ertesi gün sonucunu alıyor falan. Böyle sorunlar var yani çok aslında hayatın içindeki sorunları ama bunlar siyaseten çözülebilir sorunlar haline gelmiyor. Veya siyasetin konusu haline gelmiyor. O yüzden yani neresinden susan elinde evet. kalacak bir, bir şey var. Ama bir yandan da Van'da gelin dolaşın. Ha diyeceksiniz ki Van ne kadar güzel olmuş. Bir de böyle bir başka da bir şey var yani. bir makyaj, Yakın hani, bir, makyaj. bir zamanda geleceğimizi ümit ediyoruz Geleceğiz. Zozan Dozan çok evet. teşekkürler.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 derneğin telefonu ve adresi var. ondan yani oradan ulaşabilirler. Buraya geliyor kargo geliyor biz seni ulaştırıyoruz. Daha önce de bir ha bir de şey mesela şey söyleyeyim bak Bir önce kadın bir söyle. çok önemli şimdi tüple asınıyorlar. Maalesef geçen gün tüp patladı ve iki kişi yaralandı. Oo. Tüple asınıyorlar. Şimdi de tüp parayla yani. Şimdi tüp tüpün nasıl yapıldığı zaten insan hijyen malzemesi temizlik Hı -hı. malzemesi gıdalardan böyle şeyler Tamam bir şekilde yollanırlar alınır, gelir ama tüp, için tüp, de tüp ne olacak lazım. mesela evet. hani mesela o ciddi bir şey yani küçük tüp şey yapıyorlar hani o onun için aslında bir bir, biz bir şey düşündük biraz da para toplamıştık o andalı kontenir kent ve diğer konteyner kentlerin ortak bir havuzu olsa keşke de hani böyle komünel bir şekilde Tüp alsalar falan böyle bir şey önerdik. Onu yapıyorlar. Ama eğer böyle bir maddi destek de sunmak isteyen olursa biz onlarla, o hani, o ailelerle ve o konteyner kentlerdeki sorunlarla destek olmak istedim. İlişkiye geçiyoruz. Ben konuşamadım. <gülüyor> Zozan çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ teşekkür olasın. Ederim. Haberleşeceğiz. Ben de, hangi oraya gitsen orada bir kalabalıklık varsa yapamadım. Tamam. Çok teşekkür, Onu, <gülüyor> teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederiz Sağ olasın. Görüşmek <gülüyor> üzere. Bay bay.